Allah Müslümanlara yardım etsin, Allah kafirlere fırsat vermesin, birlik beraberlik düzen ihsan etsin, Rabbim içimizden Rabbani alimler, Rabbani liderler çıkarsın. Evet, bugün iman bahsinden dördüncü şube kitabın sıralamasına göre, Ali sallallahu aleyhi ve ve diğer peygamberlere gönderilen kitaplara iman babındayız. Biliyorsunuz kardeşlerim iman dediğimizde yani kabul ettiğimiz, tasdik ettiğimiz hayat ölçümüz dediğimizde bu dediğimizle hayatımıza geçirdiğimiz şeyler arasında tezatlık ne atmayacak, olmayacak. Allah azze ve celle insanoğlunu yarattığında insanoğlunu doğuştan mükellef kılmamış belli aşamalardan sonra mükellef kılmıştır. Biliyorsunuz bir insanın mükellef olmasında iki şart vardır. Birincisi nedir? Akıl bağlı olacak. İkincisi de ne yapacak? Buluğa erecek. Ve bunlardan sonra iman esasları da kendine göre şekillenip gider. Mesela kitaplara iman bahsine baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelene kadar insanlık inen her şeyi tasdik etmekle ve inen hepsinden amel etmekle mecburdu. Yani Tevrat'ta, Zibur'da, İncil'de Kur'an'a kadar hükmü neydi? Geçerliydi ve aradaki de. Ve aleyhissalatü vesselam'a kadar bütün peygamberler kendi zamanlarında birçok peygamber geldiği gibi sadece aleyhissalatü vesselam gibi kendi zamanına has peygamber yoktu. Yani aleyhissalatü vesselam'ın kendine has bazı özellikleri vardır. Kitaplara iman meselesi de böyledir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle insanoğlunu birçok şeylerle donatmış, fıtri hasletler dediğimiz birçok şeyler vermiş ve bunun yanında da kendi kafasına göre, kendi düşüncesine göre, kendi hislerine göre hareket etmesin diye hükümlerini yazılı ya da Resullerin diliyle sözlü olarak hem vahiy yani hem yazılı vahiy hem de sözlü vahiy olarak göndermiştir. Bunun sebebi insanoğlunun aralarındaki yapmış olduğu ihtilafların hal çaresi indirmiş olduğu vahiy olsun diye. Yani mizanı, furkanı indirmesinin sebebi budur. Yani hakla batılı ayırt edecek ancak nedir? Vahiydir kardeşlerim. Eğer biz kendi nefsimize göre hareket edecek olursak, kendi aklımıza göre, kendi anlayışımıza göre hareket edecek olursa, bir araya gelmemiz, aynı itikatta yaşamamız, aynı kıbleye dönmemiz çok zor. Bakın, kitaplara iman meselesinde de, Muhammed ümmetiyim deyip kitaplara iman ettiğini söyleyen, meaci dediğimiz, mutezile dediğimiz insanlar yok mu? Biz sadece Kur'an'a inanırız. Getirilen o elçide bizim gibi bir insandır diyenler yok mu? Kendi renklerini, kendi manalarını vererek ne yapmışlardır? Birçok hükmü ters yüz etmişlerdir. Hatta günümüzde yaşayan bir tane sapık var. Neydi onun adı? Edepsiz yükselme. Öyle bir şey. Bunun bir meali var. Hiç gördünüz mü? İnek suresi, Arı suresi, Yemek suresi, yani... Kesinlikten Bakara suresi, Nahıl suresi, Maide suresi yok. Onun sonu ayetlerin altlarına hemen yazmış. Kim Muhammed'in şefaat edeceğine iman ediyorsa Allah'a şirk koşmuştur. Helal ve alakalı ayetlerde kim Muhammed aleyhissalatü vesselam falan yok. Salatü selam yok. Kim Muhammed helal ve haram kılma yetkisine sahipse o müşriktir, kafirdir. Dipnot Kur'an'ın meallerinde yapıyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitabının ayetlerini de Kur'an'la birçoğunu ne yapmamıştır? Almamıştır. Sebebi ne? Kendine göre bir kayda koymuş ne 19 mu bir şeyler uymayanı <gülüyor> sallamış atmış. Yani birileri kafasına göre hareket etsin diye Allah vahyi ne yapmamış indirmemiş. Kitaplara iman dediğimizde bunun neyi var? belli bir kaideleri var. Allah Azze ve Celle bir ayetinde diyor ki, ben dininizi kemale erdirdim. Bu ne demek? Şimdi, şu bir bardak düşünün. Ben bunu ağzına kadar doldurdum. Ne demek bu? Kamil olmuş, kemale ermiş. Ben buna bir damla damlattığım zaman ne yapar bu? Taşar. Yani bendini aşar. Vahiy de kemale ermişse demek ki bunda eksik hiçbir şey yok. İhmal edilen yok. Gafil bırakılan yok. Yani sen ömrün boyunca senden gelecek nesil, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar bu vahye nedir? Muhtaçtır ve bu vahiy ne yapacak? İman etmişse hayatını tanzim edecek. Bunda eksik hiçbir şey yok. İman ettiğini söyleyip de bu kitap bize yetmez. Bu şu asırda inmiştir. Bunda her şey yok. İşte şöyle şöyle var derse bu kitaplara imanı ne yapmıştır? Ya anlamamıştır ya da Allah unuttu haşa Resul'da bildirmedi de bunlar oraları ne yapmış? Tamamlamış. Mesela adam soruyor şimdi ya diyor o zaman sigorta mı vardı diyor. Kasko mu vardı diyor bak. O zaman diyor sigara mı vardı diyor. Kafasına göre bir şeyler üretiyor, geliyor. Halbuki helal ve harama baktığımızda helallar bellidir. Haramlar, onlar da bellidir. Kimi ismen, kimi illeten, Allah ölçüğü ne yapmıştır azze ve celle, koymuştur. Ama insanlar işine geldiği şekilde bakmışsa meseleye bu da ne yapmıştır? onların itikadını bozmuşlardır. Aynen Yahudiler e, zina eden insanlarla alakalı ayete geldiğinde Tevrat'ta o rejim ayeti geldiğinde parnağını ne yapmış? Yahudi oraya koymuş ve atlayarak okumuş. Aynen günümüzdekiler de aynı yönteme başvurarak ayetleri hiç görmez hale geliyorlar. Kitaplara iman dediğimizde kardeşlerim yine Anlaşılması gereken önemli noktalardan bir tanesi de bu kime inmiş? Kimden gelmiş? Allah Azze ve Celle'den. Kim getirmiş? Cibril getirmiş. Kime getirmiş? Aleyhisselatü Vesselam'a getirmiş. Onun ağzından ne yapılmış? İnsanlara anlatılmış. Ve kendisi de yaşantısıyla onu ne yapmış? göstermiş. Şimdi inen bu ayeti sahabeye gidelim. Allah onlardan razı olsun. Kendileri okuyup anladıklarında başlarına neler gelmiş? Küçük örnekleri görüyoruz. Mesela Adi bin Hatim ne yapıyor? Siyah iğle beyaz iplik birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin için ayetini okuyor. Kendisi anlamaya çalışıyor mu? Yastığın kenarına bir siyah bir de beyaz iplik koyuyor ama sabah namazı gidiyor. Sahur da gidiyor. Aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü ben yastığımın kenarına siyahla beyaz ipliği koydum ama bir türlü onları ayırt edemedim. Ama namaz çıktı. Sahur da gitti. Allah Resulü Aleyhissalatü vesselam senin yastığın amma da emliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş. Yani ne yaptı? Aleyhisselatü Vesselam oradaki gerçek manayı sahabeye ne yaptı? Söyledi. Demek ki kardeşlerim, inen ayeti Arapça vakıf olsan da, Arap olsan da, alim bir sahabe de olsan, demek ki peygambere müracaat etmeden anlamaya çalışsan hata eder. Yine sahabenin umumuna bakalım. O nefsine zulmedeni görmedinle ayeti sahabeye çok ağır geldi. Ne yaptılar? Sokağa çıkamadılar. Hangimiz birini gördüğünde, sevmediğimizde kalbinden bir şeyler geçirmiyor ki? Değil mi? Bunlardan Allah'ın muayize edeceğini ve kendilerine günah geleceğini düşünen sahabeler sokağa çıkamaz oldu. Sonra bunu gelip ve selam'a sorduklarında Allah Resulü ve vesselam daha önce inen ayetle bu ayeti ne yaptı? Onlara tefsir etti. Siz Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir. Yani aleyhissalatü vesselama muracaat etmeden kitaba iman geçerli değil kardeşlerim. Manasını anlama geçerli değil. Bugün insanlığın içine düştüğü Burhan, bugün insanlığın içine düştüğü karmaşa, Bugün insanlığın ayrı ayrı yerlere çekmelerinin tek sebebi Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itimat etmemeleri. Kur'an'ı aleyhissalatü vesselama götürmemeleri ve onun dilinden anlamaya çalışmamaları ve her fırka her parti inen ayete kendi rengini vermesi bizleri ne yaptı? Parça parça etti. Bugün bakın Nur suresi İkinci ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Zina eden erkek ya da kadın, onlara ne yapın? Yüz sopa vurun. Emrinizde bir topluluk bulunsun. Bunu uygulamada da onlara merhametiniz galebe çalmasın. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bunun hükmünü benden alın, benden. Evli ve dul zina ederse onların hakkı nedir? Mahrumiyettir, rejimdir. Yani taşlanarak öldürmedir. Bekarsa yüz sopa ve sürgün diyor. Şimdi bu ayeti Müslümanlar bu şekilde anlamak zorunda. Niye? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle anlatıyor. Peki inandığını söyleyip de bu Ömer'in uydurması, bunu Ömer uydurdu, dinde rejim diye bir şey yoktur diyen insanlar yok mu? Yani Türkiye'de gidin bütün poroflar aynı şeyi söylerler. Ne yaparlar? Bu dışılık derler. Eski dinlerde de yok derler. Halbuki bütün ehli kitapta, Yahudilerde de, Hristiyanlarda bu nedir? Vardır. Bu haricilerin en çok kullandıkları, sakız ettikleri ve kendilerine hükret ettikleri bir ayet var. Hangisi biliyor musunuz? Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Bu ayetin uzun sebebini biliyor musunuz? Rejim meselesi. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bir kargaşa görüyor. Bakıyor katırın üzerinde ters bindirilmiş çıplak işte katırına bulandırılmış bir adam teşhir ediliyor. Bu nedir diyor? Oradan Yahudiler diyor ki biz aramızda zina edene bu ceza veririz. Daha önce Yahudi olup da iman eden Abdullah İbni Selam e Allah'ın Resulü söyle Tevrat'ı getirsin göstersin öyle mi yazıyor diyor. Yahudi gidiyor, Tevrat'ı getiriyor, rejim ayetine parnağını basıyor, tevile ediyor, geçiyor. Ali Salatu vesselam onlara neden böyle yaptığınızı söyleyince, Yahudi diyor ki biz diyor daha önce diyor zina eden biz bu hükmü uygulardık diyor. Sonra zenginlere diyor bunu uygulayamadık, katıra bindirdik, ters çevirdik, insanları da teşhir ettik. Fakirlere uyguladık diyor. Sonra fakirler de kazan kaldırınca diyor biz diyor rejim yapamadık diyor. Allah Azze ve Celle ayetlerini indiriyor. Kim Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satarsa, Allah'ın indirdiğine hükmetmezse, işte kafirlerin kendisi bunu artırılıyor. Bakın, rejim var mıymış? Varmış. Geçmiş ümmetlerde var mıymış? Varmış. E bizde de var. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle'nin kitabına iman dediğimizde, bütün taşıdığı içerdiği, içindeki muhtevası hoşuna gitse de gitmese de, zoruna gitse de gitmese de sen buna iman etmek zorundasın. Mesela yine Nur suresinde eşlerine zina isnat edip de dört şahit getirir getirmeyenlere ne yapın? Seksen soka vurun ve ebedi şahitliklerini ne yapmayın? Kabul etmeyin. Sadece ne hakkı var? Liyan hakkı var. Doğru mu? Peki Bugün Allah muhafaza birisi zinada eşini görse ne yapıyor? He? İslam'ı kabul etmiyor, gidiyor kafasını kesiyor. Doğru mu? Öndürüyor. Ama bak İslam, aklıyla, hissiyle insanın hareket etmesini ne yapıyor? Yasaklıyor. Nasıl lan hareket etmiyor? Allah bizlere hayır versin. Demek ki kitaplara iman dediğimizde, bunun bağlayıcılığını güzel yakalamamız gerekir. Bir de bunun yanında görsel bazı şeyler var. Bugün Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu kitap, hükmünü, gücünü, özelliğini dünya insanları arasında yitirmiş. Doğru mu? Müslümanların arasında demiyorum bak. Peki ne yapıyorlar? Aleykümselamu alhamdülillah. Aleykümselam. İnanan bir sürü insan var. Şimdi inanan insanların inanç esası neye dayanır? Vahye dayanır. Bir Müslümana haram bir şey dayatabilir misin? Ye bunu, yap bunu, şunu et bunu diyebilir misin? Diyemezsin. Peki şeytan ağını nasıl örmüş? Kur'an'ın bir hükmü var, bir ağırlığı var. Ne yapmışlar? Ha? Ya ölüye okutmuşlar. Ya deliye okutmuşlar, ya hastalanana, ya bilmem ne olana ya da güzellik olsun diye kağıda yazıp yastığının altına ya da muska yapmışlar, kızın boynuna asmışlar. Doğru mu? Ya da Allah'ı pullamışlar, danteller içinde ölmüşler, allı pullu çantalar yapmışlar, çeyize koymuşlar. Ya da öyle hikayeler anlatıyorlar ki ayağını bile uzatmamış bak. Gözünü kırpmadan ne yapmış? Durmuş. Yani artık tefaratına girmeyeceğim. Kitaplara iman dedi mi? Bunlar değil iman. Burada ne geçiyorsa onların tamamına ne yapıyorsun? İman ettim diyorsun. Gelen her hükme ne yapacaksın? Razı olacaksın. Oradaki bir hüküm zoruna gider. Ben bunu kabul etmiyorum dersen mesela günümüzde faiz haram mı? Faiz imyan var mı? He? Var. Kim? Kim? Pardon, gösterim, <gülüyor> Göster bakın bir yemin Ha? Peki haram mı? Haram. Ne hale gelmişiz dem? Zina haram mı? Hanginizin evinde telefon televizyon yok? Söyleyin bakın. Hanginizin elinde akıllı akılsız telefon yok? Hanginiz YouTube'du, şuydu, buydu bakmıyorsunuz? ha? Bakın, Allah'ın ayetinde mümin erkeklere, mümin kadınlara söyle, gözlerini haramdan sakındırsınlar yok mu? Yani kitaba iman dediğinizde, bu imanın bağlayıcılıkları var. Bu bağlayıcılıkları bütün damarlarınızda hissetmezseniz, imanın dereceleri de bir yere kadar gelir. Şimdi düşünün. Bir hadis yazıyor arkadaşlar WhatsApp grubunda. Herkes paylaşıyor subhanallah, la ilahe illallah gidiyor böyle. Mesela Ukkaşe hadisi. Hemen biri atlıyor. Allah'ım ben onlardan yaz. Yazsın. Tamam. Peki sen Ukkaşe gibi amel ediyor musun? Onun gibi düşünüyor musun? Onun gibi dine gönül veriyor musun? Allah'ın indirdiği hükümlerle onun gibi amel etmeye çalışıyor musun? Adam eğleneci cigara pufur pufur çekiyor. Hocam dua etti diyor, bu meretten kurtulak. Sen önce bir bırak. Ben de dua edeyim Allah'ım. Bu kardeşime dayanma gücü ver. Haramdan uzak kul, salim arkadaşlar ver. Ama önce sen bir adım at. Sen bir adım at. Karşımda dumanı tüttür, ondan sonra de ki Allah'ım, hocam bana dua et de bırakın. Olmaz böyle şey arkadaşlar. Onun için imanın bir bağlayıcılığı, bir adımı var. Ne diyor Ali Selamün Aleyküm Han Hoca? Üç şey Hı? imanın lezzetini bütün damarlarda ne yapar? Hissettir. Neydi bunlar? Var mı bu bizde? Var tabii, var diye insan arkadaşlar. Gavur muyuz biz ya? Var tabi ama ama çok ama çok olsun. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim. Birbirimize kenetlenelim. Allah için kenetlenelim. Şeytan aramıza giremezsin. Şeytan amellerden bizi ne yapmasın? Alı koymasın. Şeytan bize gelip de vesvese vererek şunu yap, bunu yap deyip harama ne yapmasın? Sevk etmesin. Okuyalım Allah'ın kitabını. Geçmiş ümmetlerin başına neler gelmiş bir görelim. Onları dini hikaye diye alıp da hikaye gibi okumayalım. Nasıl satıyorlar? Kur'an'ın ayetlerini. He? Dini hikaye diye satıyorlar. Kur'an kıssalarını dini hikaye diye. Şimdi sen bu çocuğa alıp da gel yavrum sana dini hikaye okuyayım desen ne kadar tesir olur? Sen Allah'ın kitabını eline alıp gel yavrum ben sana Adem'le İblisin arasındaki kıssayı geçen kıssaları okuyayım desen. O çocuk ne yapar? Etkilenir değil mi? Allah'ın kitabında yazdığını bilir değil mi? Falanın filanın demez. Yani kitaplara iman dediğimizde bizi bağlayan önemli noktalar var. Çocuk terbiyesinden tutun. Aile geçimine, miras hukukuna eksik bir şey var mı arkadaşlar ya? Çocuklarınız diyor sizin yanınıza belli saatlerde izin almadan girmesi. Nerede yazıyor? Kur'an'da yazıyor. Peki biz bunu çocuklarımıza öğretiyoruz mu? Çocuk terbiyesini anaokulundaki kendinde olmayan terbiyedeki kadını ya da erkeğin yanına göndererek çocuklara vermesini bekliyorsun. Doğru mu? Ya da yazın evde bakamadığın çocuğun camiye gönderiyorsun. Götürsün hoca iki elif öğretirse bu. Kitaplara iman, çocuklara verilen sevgi böyle olmamalı kardeşler. Bakın o sahabe, Allah onlardan razı olsun çocuklarına tek tek Kur'an'ı ne yapıyorlardı? Öğretiyorlardı. Nasıl öğretiyorlardı direnç? He? Yanında okuyorlardı. Trennüm ediyorlardı. Bakın, Buhar'da bir rivayet var. Ben diyor, babam diyor deve sulardı diyor, dört gölü ağzında diyor, bedeviydi diyor. O yolda diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gidip gelenlerin konakladığı bir yoldu diyor. Ben diyor oraya gelip konaklayanların develerine su çekerdim diyor. Ellerim yanılırdı diyor. Oraya gelenlerden diyor Bakara suresini ezberledim diyor. ağızlarından diyor. Ve diyor bir kafile geldiğinde babam diyor beni onların arasına kattı. Sen de git hadi. Peygamberden sen de bir şeyler öğren dedi diyor. Ve ben de onlarla geldim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun yanından dönerken dedi ki içinizde en çok Kur'an bilen kim? İşlerinde en çok Kur'an bilen bendim diyor Bakara Suresi. İşte bunu imam edin dediler diyor. Ben diyor çok fakir olduğumuz için elbisem yoktu diyor. Rukiye eğildiğimde diyor avret mahallim gözükürdü diyor. Koca birisi dedi ki diyor biz bunun şeylerini mi seyredeceğiz dedi diyor. Ve bana diyor güzel bir elbiselik diyor kumaş ve demekala sevilmiştir diyor. Nerede öğrenmiş? Sahabeler terennüm etmişler, öğrenmişler. Sahabe kadınlarına bakıyorsun. Ben diyor, şu, şu şu şu şu sureleri hep Allah Resulü'nün ağzından aldım diyor. Ondan öğrendim diyor. Yani demek ki Müslümanlar cemaat içinde. Müslümanlar birlikte yaşıyor. Müslümanların bütün hal ve hareketleri İslam'ın neleri? Güzellikleriyle dolu ve o zaman ne yapıyor çocuk? Her şeyi İslam'dan öğreni. Peki bizde nasıl bu şey yapıyor? Biz modern çağda yaşıyoruz değil mi? Hı? Elektronik çağ, tabletler, bilgisayarlar, artık bilgisayarlarda tabletler, bilgisayarlar şeye kalktı rafa. Tabletler ve telefonlar. Yalan söylerse ne olur çocuk? Burnu uzar. Değil mi? Pinokyo mu? Ne, ne diyorlar da onlarda? Yani hiç yalanı Allah'ın kitabından, Resulullah'ın sünnetinden izah var mı? Yok. Peki çocuklar yemek yemeyi, ah çiş yapmayı, ellerini yıkamayı, dişlerini fırçalamayı nereden öğreniyor? Çizgi filmlerden <gülüyor> öğreniyor. Allah'ın kitabından var mı? Besmele çek, sağ elinden ye, önünden ye. Var mı böyle bir öğreti? Haram helal duygusu var mı? Yok. Bak aleyhissalatü vesselama torunundan bir tanesi evin içinde bir hurma tanesi görüyor. Ağzına attığında hemen elini ne yapıyor? Çıkarıyor kaka kaka diyor. O çocuğun o an anlayacağını helal ve haram duygusunda ha bazı şeylerin yenmeyeceği. İlk verdiği duygu bu. Ondan sonra artık ne yapıyor? Alıştırıyor. Aynen mükellef yaşı 14 olmasına rağmen dinimiz namazı kaç demret diyor? 7'de diyor. 10 yaşına gelince hafifçe dövülüyor. Yani mükellef olmadan İslam bir şeylere ne yapıyor? Hazırlıyor. Kitaplara iman dediğimizde de bunun ana maddeleri çok güzel bir şekilde ne yapılacak? Yerleştirilecek. Bunun dışında yine kitaba imanla alakalı önemli kaydelerden bir tanesi. Biliyorsunuz iman dediğimizde biz peygamberlere imanda da bütün peygamberlere iman eder. Bütün peygamberleri ne yaparız? Tasdik ederiz. Bu bizim dinimizin gereğidir. Ayetlerinde, hadistlerinde nedir? Sabittir. Ama bizim itaatımız ve ittibamız kime? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Peki Bununla alakalı rivayette Ömer radıyallahu an Tevrat'tan bazı ayetler okuduğunda Ali selatü vesselam'ın kızgınlığını görünce ne diyor? Vallahi biz Allah'ı Rab, dini İslam, senede Resul görüyoruz deyince Ali selatü vesselam vallahi kardeşim Musa aranızda olsa getirdiğimi tasdik etmese and olsun o bile yoldan çıkmış sapkınlardan olur diyor. Aynı mesele kitaplara iman da da geçerli kardeşlerim. Hak geldi, batıl zahir oldu. Biz inen bütün kitaplara iman eder, tasdik ederiz ama Kur'an geldikten sonra artık hükmü geçerli olan tek kitap vardır. O da nedir? Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Bunun dışında İncil, Tevrat, Zebur, Suhuf'lar artık sadece iman edilmesi gereken esaslardandır. Oradaki hükümler nedir? Geçersizdir. Bugün onların hala geçerli olduğunu, Kur'an gibi olduğunu birisi iddia ederse, bu imanı ne yapmıştır? Yıkmıştır. Onun için kitaplara iman dediğimizde, bu da önemli meselelerden bir tanesidir. Ha bunu neden dedim? Son zamanlarda ciddi bir çalışma yapan, Yahova şahitleri diye bir gruplar var. Aynen bunlar camilere bizim gibi namaz kılıp, bizim gibi ibadet eder gibi gözükürler. Ellerinde kutsal kitap adı altında Tevrat, Zebur, İncil üçü bir arada kitaplarla gelir ve Müslümanların tamamen zihnini karıştırırlar. Kimin karıştırırlar? Kitaba imanı bilmeyen, iki kapağını açıp da içindeki hükümleri okumayan her Müslümanın kafasını çok rahatlıkla karıştırırlar. Çünkü adamlar şeytanlaşmışlar, şeytanın askeri olmuşlar. Ve kafalara nasıl şüphe atacağını çok iyi ne yapıyorlar biliyorlar. Bunun yanında bazı kullandığı etkenler de var tabi bunların. Mesela İspanyollar kafirleri buradan nasıl attık diyorlar biliyor musunuz? Kafir dedikleri kim? Müslümanlar. Nasıl atmışlar? He? Şarap ve çingene kadından diyor. Yani kadın ve içkiyle Müslümanları oradan ne yapmışlar? Sökmüşler atmışlar. Bunların taktikleri de aynı. İçki, kadın, para. Allah hepimize hayır versin. Böyle tuzaklara bizi de, neslimizi de düşürmesin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında ey inananlar Allah'a peygamberine, peygamberin indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba inanmakta sebat gösterin diyor. Nisa 136'da. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala ve inananlar ona Rabbim'den indirilene inandı. Hepsi Allah'a, meneklerine, kitaplarına, peygamberine inandı diyor. Bakara 285. Yine Rabbimiz subhanahu ve teala onlar sana indirilen kitaba da senden önce indirilenlere de inanırlar. Bakara 4. ayet. Kardeşlerim bu manada birçok Ayet-i Kerime var bildiğiniz gibi okuduğunuzda demek ki iman dediğimizde Allah'ın indirdiğin hepsine iman bizim akidemizdir ama dediğim gibi bizim itaatımız amel etmemiz gereken hükümlerine sarılmamız gereken nedir? Allah'ın Kitabı Kurandır. Hemen hemen bizim cinayet şey, diyanet İşleri başkanlığını yapanların hemen hemen hepsinin bir meal tercümesi vardır biliyor musunuz? zırvalara Meal zırvaları diyeyim. Bunların nasıl bu cinayetçileri başkanları olduğunu biliyor musunuz? Nasıl seçildiklerini? He? Biliyor musunuz? Hepsinin ortak tevil ettiği bir ayet var biliyor musunuz? Daha düne kadar. Türkiye'de en büyük sorun kadınlarla alakalı neydi? He? Başörtüsü. Bunların meallerinde başörtüyle alakalı tercümelerine hiç baktınız mı? O Ali Şarapçı mı, bardakçı mı neyse mesela, Mehmet Körü veya öbürlerine hiç baktınız mı? Baş örtüsüne ne derler biliyor musunuz? He? Öf, öf. Yani bir bez parçası. Kapatsan da olur, he? kapatmasan da. Bir de Kur'an'ın böyle oynayanları vardır. Kitaplara imanı düzgün anlamadığınızda, demin de dediğim gibi sahabe bile olsanız, Arapçaya vakıf bile olsanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gitmeden anlamaya çalışmak nedir? Büyük bir hatadır. Ve birisi önünde proof mu diyorlar? parof mu? Neyse artık. Böyle bir şey yazsa da onların her dediği ayet nedir? Değildir. Ona yüklenen mana Allah'tan olmadığı müddetçe ona vahiy dememiz mümkün değil kardeşlerim. Evet. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Biliyorsunuz yine İslam'ın asr-ı saadetten sonra en büyük bir fitnesi vardı. Kur'an'la alakalı. Neydi bu? Evet. Kur'an Allah'ın kelamı mı yoksa mahluk mu? Kimin oyunu bu? Şeytanın. Çünkü yeni bir güç var, yeni bir enerji var. Bu bütün dünyayı ne yaptı? Sardı. Şeytanın saltanatını ne yaptı? Yıktı. Salladı. Yeryüzünü fesada boyadı. Zina had safhada. insanların birbirini öldürmesi had safhada. Yani Allah'ın indirdiklerini bozmuş. Resulleri öldürtmüş. Peygamberleri öldürtmüş. Ayetleri tevil ettirmiş. Yani insanlığı tamamen yoldan çıkartmış şeytan. Allah'a zikreden çok az bir topluluk var. E bunlar... Öyle bir çalışmaya başlamış ki bu sefer yeryüzüne bunlar yayılmaya başlamış. Şimdi şeytan ne yapmış? Hı? Önce sahabeleri tağan etmiş. Sahabeler biliyorsunuz Kur'an'ın teminatlarıdır. Onlar hadisleri nakleden insanlardır. Onlar yalancılıkla suçlanır. Tağan altına alınırsa ne olur? Kur'an çıplak kalır. Bu sefer Kur'an'da istediği ayete, istediği manayı, istediği rengi verdiği zaman sapma ne oluyor? Çok rahatlıkla başlayabiliyor. O yüzden kardeşlerim asr-ı saadetten sonra en büyük fitne Kur'an mahluk mu? Allah'ın kelamı mı? meselesinde olmuş ve gerçekten koca koca alimler dayak yemişler, hapse girmişler, büyük işkence görmüşler, zamanın düzenin Önde gelen liderleri de ne yapmış? Bu alimlere bu cezayı vermişler. Neden vermişler hiç düşündünüz mü? Ha? Hani bazılar diyor ya o da Müslüman ya. Onlar orada halifelik yaptı, şöyle etti, böyle. Ya Allah'ın halifesi, Allah'ın dinini anlatan, doğruyu söyleyen alime dayak atar mı ya? Yoksa yanında mı tutar? Ha? Ne yapar? Demek ki bir şeyler işliyor ki. O işledikleri gün yüzüne kim çıkarıyorsa ona ne yapıyor? Ceza veriyor. Bakın bugün koca koca imamlarımız yani Allah hepsinden razı olsun hidayet ışıklarıdır. İmam Ebu Hanife olsun, İmam Malik olsun, İmam-ı olsun, Ahmet olsun gidip de bir halifeye kadılık yaptılar mı? Neden yapmadılar? Ha? Ortam bozuktu. Onlar Şeyhül İslam istemiyorlardı. Kendi suçlarına kılıf istiyorlardı. Kendi hatalarını örtecek fetvalar istiyorlardı. O yüzden bunları seçmek istediler. Onlarda ne yapmadı? Kabul etmediler. Allah hepimize hayır versin. Yani bir fitne çıktığında, o iman esasını bozduğunda Müslümanların birliği, beraberliği de ne yapıyor? Bozuluyor. Yine kitaba imanla alakalı bir mesele daha var. Ali İmran Yedinci ayette Allah Azze ve Celle ne diyor? Bunun bir kısmı muhkem, bir kısmı müteşabih. Kur'an'ı kaç ayırdığını söylüyor? İkiye. Muhkemler Kur'an'ın vahyin anasıdır. Uymanız gereken, amel etmeniz gereken, öğrenmeniz gereken hangileri? Bunlar. Müteşabihlerle ne yapmayın? Uğraşmayın. Sadece ne yapın? İman edin. Kalbinde hastalık olanlar ne yapar? Bunlarla uğraşır. Bu da bir iman esası mı? Peki uğraşır mıyız biz? Muhkeme bırak. Ya bu müteşabih niye böyle? Kimisi tutar? Hurufu mukatta harfleri yazar. Ebced yapar. Cifirle uğraşır. Rakamlar düşer. Gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Bunlarla oturur. Şamşin'e girince İstanbul'da şu olacak, şu tarihte kıymet kopacak. Adamlar hesaplıyor da hesaplıyor. ve Vesselam ne diyor? Bir gün ayetler inerken Yahudiler geliyorlar, kağıt kalemi alıyorlar, hesap yapıyorlar. İşin içinden çıkamayıp gidiyorlar. ve Vesselam o kadar gülüyor ki azı dişleri gözüküyor. Sahabeler soruyor, ey Allah'ın Resulü seni güldüren nedir? Şu Yahudilerin haline gülüyorum diyor. İnen diyor surelerin başındaki manasını Allah'ın bildiği, huruf-u mukatta dediğimiz elif, lam, mim, yasin, taha gibi. Onlar bu her harfe bir rakam düştüler. Muhammed'in ömrü ne olacak dediler, işin içinden çıkamadılar. Dininin ömrüne kadar sürecek dediler, hesap yaptılar. Gene işin içinden çıkamadılar, bu bir sihirbazdır deyip gittiler, ona geliyorum. Allah Resul diyor ki aleyhissalatü vesselam kim yıldıza bakar kehanette bulunur evcet yapar cifirle uğraşırsa onun İslam'dan nasibi yoktur. Bakın bu da kitaba imanla yani senin imanından alakalı mesele. Peki bugün cifirle uğraşan tayfe var mı? Var. Peki bunlar iman ehli kendilerini görüyorlar mı? Görüyorlar hem de boğazlarında en az 6-7 muskalarla bir tane de kesmiyor adamları. Yani bir tane zapt edemiyor bunları. Deli dana gibi dolanıyorlar. Kitaba iman dediğimizde bütün bunları içeriğine ne yapıyor? Alıyor. Yine bu imanın içinde gaybı kim bilir diyor? Allah bilir. Allah'tan gayrı kimse ne yapmaz, bilmez. Allah'ın ayetlerini yazarak, tarih düşerek demek ki hiç kimse kayıptan haber ne yapamazmış? Veremezmiş. Bu da iman esaslarından bir tanesi. Peki Bakara Suresi 106'da bir ayet var. Hiç okudunuz mu? tat okumuşsunuzdur. Hani bu nasih mensukla alakalı bir ayet. Hani bir ayet indirirsek onu unutturursak veyahut bir benzerini getirirsek veya onun tفsilatını. Allah'ın bunları yapmaya kadir olduğunu bilmez misin? Bu nedir? İman esaslarından mı? Evet. Peki Muhammed ümmetiyim deyip de nasih ve mensu'yu inkar edenler var mı? Var. Peki bu nasıl bir iman? Nasıl bir iman? İmanı bozmaz mı? Bozar. Ama maalesef Günümüzde öyle insanlar var ki hatta bugün İbn Teymiye'nin külliyatını tercüme eden ekibe bakın hep bu tayfe. Ben bunlardan bir tanesiyle yüz yüze görüştüm. Ona direkt bu ayeti sordum. Yoktur öyle bir şeydi. Kur'an'da bir ayetini unutturma Allah'ın dedi, ilmini unutturma Allah'ın dedi. isim ve sıfatların inkar manasına gelir. Peki o zaman sen bu ayeti bir anlat bakayım. Anlattığı tamamen geveleme. Akli, akıllı soru sorduğunda, sıkıştığındaysa, ya seni oradan kovuyor, ya da kendi çekip gidiyor. Yaptıkları bu. Yani imanda sıkıştırdığında onları ciddi sorularla bu hale geliyorlar. Onun için kardeşlerim, kitaplara iman dediğimizde bunları güzel yakalayalım. Bakın, yine ile alakalı bir ayet-i kerime var. Allah azze ve celle biz senin iki de bir başını göğe çevirip baktığını görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Nerede olursan ol yönünü Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a çevir. Nereden nereye? Mescidi Aksa'dan Mescidi Haram'a mescid Aksa'ya doğru dön emrini Kur'an'da bulabilir misiniz? Peki kitaplara iman deyince buradaki hüküm Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a imanı da kapsadığını Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının seçme hakkı olmadığını anladınız mı? Ayırt ederseniz hiç sıkıntıya gider. Ayet devam ediyor. Bunu neden yaptık? Sana iman edenle topuğunun üzerinde geri döneni ayırt etmek için ne yaptık? Bir imtihan vesilesi kıldık diyor. Nisa 150, 151, 152'ye bakıyorsun. Ne diyor? Allah'la Resul'ün arasını ayırmaya çalışırlar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte kafirlerin ta kendisi bunlardır. Yine mesela hadislerden bir münker gördüğünüzde elinizden, dilinizden, kalbinizden boz eden rivayetinin esbabı vurduğunu hatırlıyor musunuz? Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, her peygamberin diyor bir asabı olur, bir havarisi olur diyor. Bunlar ne yapar? Peygamberlerinden öğrendikleri her neyse iyilik hayata geçirir, nehyettiklerinden de uzak dururlar. Peygamberleri vefat ettikten sonra da onlar iyiliği emreder, kendileri tutar, kötülükten nehyeder, kendileri de uzak dururlardı diyor. Ama onlardan sonra bir nesil türedi diyor. Bunlar dinde emrolunmadık işlerle uğraştılar diyor. Ve dinde yeni yeni bidatlar icat ettiler her kim bunlarla eliyle, diliyle, kalbiyle mücadele ederse o mümündür. Anladınız mı meseleyi? İlk mücadele kendi içimizdeki iman esaslarında bir şeyler çıkartıp kendilerine göre bir inanç esasları sergileyen insanlarla mücadelemiz. Bitiyor mu bu mücadele? Yine kitaplara imana gidelim. Ne kadar aramızda hüküm var. İlk şirki Allah Azze ve Celle kitabında hangi duygusal bir şeyden bildiriyor bize? Muhabbet, sevgi. Peki günümüzde bu var mı? Aşırı gitme? Var. Peki bu kıssayı anlatan meseleye baktığımızda o muhabbetten aşırı sevmeden şirke düşen kavme gönderilen Resul kim? Nuh Aleyhisselam. Kaç sene Resul'lük vermiş Allah? Azze ve Celle 950 sene. Kaç kişi iman etmiş? Bir elim parnakları geçmiyor. Demek ki bu mesele çok çetin ve insanlar bu konuda çok çabuk zafa düşebilecek durumda ve ne kadar nebevi metotla hareket edersen et insanlar ne yapacak? Kendi bildiklerini okuyacaklar. Bugün böyle olmamış mı? Nereye giderseniz gidin Türbeli camiye mi gider insanlar türbesiz mi? Siz mahallelerindeki camileri milletin doldurduğunu hiç görür müsünüz vakit namazlarında? Gelin Hacı Bayram'a. Vallahi cuma günü erkekten çok ne var Harun Hoca? Hem de cicili bicili, öceli böceli, dudakları peli, başları açık, lokum dağıtarak, şeker dağıtarak. Her cuma erkekler nereye giriyor, nasıl giriyor bilmiyorum. Allah bilir, aralarına da giriyorlardır bunlar. Yani erkeklerden daha çok kim var? Kadınlar var. Peki bu kadınlar kendi mahallelerindeki oturdukları meskinlerin orada camilere selam veriyor mu ki acaba? He? Niye oraya gitmiyor da buraya gidiyor? Anladınız mı Kur'an'a imanın, kitaplara imanın ne kadar önemli olduğunu? Eğer biz bunları düzgün okur, düzgün analiz eder, hayatımıza geçirirsek davetimiz de çok başarılı olur. Sözlerimiz de ne olur? Çok etkili olur. Helal'da, haramda, muamelada. Hucurat suresini okudunuz mu? Peki bugün en çok hoşlandığınız, böyle birisi bir şey anlatsa, fıkra anlatsa, el kol hareketi yapsa, ağaç göz hareketi yapsa, herkes oturur izler mi onu? güldürür müldürürse böyle ha Peki Hucurat suresi bunları nehy ediyor mu? Etmiyor. Ha? Demek ki biz Kur'an'ı okumuyoruz. Okuyoruz mu? Düzgün okumuyoruz ya da okuyoruz. Aynı anamın okumuştu, yazmıştı, yoktu. Biri demiş ki Allah rahmet eylesin. Kızban teyze, sen bana böyle İhlas suresini oku, böyle geç. Sen devamlıyor. hatim edersin. Bir gün bahtım anam ha ben <gülüyor> Böyle gidiyor. Her gün hatim iniyor kadın. Ana sen ne yapıyorsun? Ben hatim iniyorum. Nasıl iniyor musun? İhlas suresini okuyorum, okuyorum. Kim dedi bunu falan dedi. <gülüyor> Böyle olmuşuz işte. İçindeki içeriği bilmezsek tamam hadi annemin okumuşluğu yazmıştı yoktu. Allah rahmet etsin. Dinini bilen bir kadın. Namazını kılan, Allah'tan korkan birisiydi. Ama Allah'tan korkmayan, namazını kılmayan bir insan için hiçbir şey ne yapmaz? sağlamaz. Bunun dışında yine kitaplara iman dediğimizde bu kitap diriyi bağlıyor mu? Bağlıyor. Biz de böyle mi? Diriye gel gel ya. Bugün ben sana bir Fatiha okuyayım, üç ihlas okuyayım. Gel bir dinle desen dinler mi? Gel sana bir yağsın okuyayım. Adam ölür. Başına giderler. <gülüyor> Başlarlar ölünün dibinde okumaya. Lan dilisinin kabul etmediğini ölüye niye okuyorsun? Ha? Bizde hep iman tersinden işliyor. Mesela tasavvuflarda tasavvufçularda bir rabıta yapmak için belli bir esaslar var biliyor musunuz? Ne yapıyorlar? Önce adamı müşrik yapıyorlar, kafir ediyorlar. Ondan sonra tevbe ettiriyorlar. Kusrettiriyorlar. Ondan sonra şu sekiz şartı yerine getiriyor. Yani Bunlar da iman esası, bidat ehlinde öyle bir işliyor ki önce gavur yapıyorlar adamı, ondan sonra imana. Mesela İmam-ı Rabbani mi neyse artık çok ileriye gitmeyeyim. Mektubatının birinde ne diyor? Mümin kafir olmadıkça, anasıyla zina etmedikçe, din kardeşinin kellesini kesmedikçe, küfrettim Allah'ın dinine ki küfrü vaciptir demedikçe, mümini kamil olamazdı 445. mektupta. Bunu bu cübbe mi cübbesiz mi bir cemaatler var. Şimdi cübbe giyiyorum, giymiyorum bilmiyorum da bunlar bize çok dil atıyorlar ya böyle bir bazı hayvanlar var. Böyle dilini attım sineğe yakalıyorlar ya aynı böyle çalışıyor bunlar. Her sabah bunu okurlar. Bazılarının risale-i okudukları gibi. Bu mektubu hiç görmüyorlar. Hı? Nasıl olur kardeşler mümin kafir olmadıkça? Haşa yani dilim varmıyor. Bunları okuyarak bu insanlar iman esaslarını koruyabilirler mi soruyor bize? İşte bizim bütün dünyada öne çıkamadığımız, ezildiğimiz, parçalandığımız, bir araya gelemediğimizin altında bir bunlar var. İkincisi de pis nefislerimiz var. İman ettik deyip de hiçbir meselemizi kitap ve sünnete götürmediğimiz var. Hep deriz ya, ihtilaf ettiğimizi nereye götüreceğiz? He? Allah'a arasın. Ya şeyh bilmem neye, ya yerden bitme bilmem ne cinliye ya cinist diye başka birine nereye götürülecek? Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine ancak müminler götürür. Onlar da çok azdır. Azdır. Kitaplara iman dediğimizde bunların hepsi içine ne yapar? Girer kardeşlerim. Bizim kendi tarafımızda bile bunlar yani ihtilaf olduğunda Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gidilmiyorsa, her parti, her fırka kendi şeyhine götürüp de onu haklı görüyorsa, o zaman İslam'ın güzelliği mi öne çıkıyor, insanların çirkinliği mi? Hangisi? Avrupalı olan bir hocamız var. O güne kadar çok severdim. Sonra hani Walden bazı şeyler var. Şöyle çevirerek elektrik zayıflıyor ya. Ondan zayıfladı. Şu an belki hiç çok sevgim kendisine. Bir mesele olduğunda Allah'ın ve onun Resulünün sözünü bıraktı. Gitti bir insanın alim diye sözünü getirdi. Vahiy diye önümüze koydu. Kendisine dedim ki Kitap ve sünnetin vahiy olduğunu, kitaplara imanı biz önce sizi sevdik, sonra ağzınızdan çıkanları sevdik ve bu akideyi edindik. Ama şimdi görüyorum ki sizler kitap ve sünneti bırakmış, insanların sözüne bakıyorsunuz. Hani kitap sünnet haktı? Hani ihtilaf ettiğimizde Allah'a ve onun resuluna götürecektik? Hani Allah'a ve ahiret gününe iman ederseniz bu hakkınızda daha hayırlıydı. Ya biz ondan daha mı iyi bileceğiz? Bu sözler eğer söyleniyorsa bu iman esaslarını ne yapar? Zedeler. Sonra ihtilaflar, ihtilaflar çoğaldı. Bu sefer seferlik meselesi değişti. Tesettüre bakış değişti, vahye bakış değişti. Giyisiler değişti. Kadınları peçeliydi, peçe açtılar. Erkekleri sakallıydı, sakalı kestiler. Erkekleri şalvarlıydı, güzel şeydi, onları götürdüler. Bir şey kalmadı şu an. Sadece geçmişe bakarak övünme kaldı. Peki Hadid suresinin 16-17. ayetlerinin ne dediğini biliyor musunuz? Kitapla imanla alakalı. Tabi biliyorsunuz da ben hatırlatayım. O müminler için Allah'ın zikri için kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Sakın ola ki diyor, o kitap ehli gibi diyor, Allah'ın vahyini arkaya atıp da kalpleri kas katı taş gibi olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Vahye iman, kitaplara iman, o taşlaşmış kalpleri bile ne yapıyor? Yumuşatıyor ve aralarından su fışkırtıyor. Allah korkusundan parça parça oluyor. Ama vahyi arkaya atan insanlarda merhamet ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Öyleyse kitaplara iman dediğimizde bu esasları aklımızdan ne yapmayalım? Çıkarmayalım. Hayatımızı bununla tanzim edelim. En azından öğrenelim. Hayatımıza geçirmeye çalışalım. Allah'ın ilmini öğrenelim az bir öğrendiğimizden tamam ben oldum diyeyim armut gibi ağacın dibine düşmeyelim. Allah'ın ilmi bitmez. Senin kabın aldığı kadar alır. Geri yanı ne yapar? Kalır. Her bilenin <gülüyor> üzerinde bir bilen vardır. Bilenlere muhtaçsın. Bilmediğin zaman zikir ehline, bilene sormak zorundasın. Bu arşa kadar ne yapar? Gider kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Bizleri bir an olsun nefsimize bırakmasın. Allah azze ve celle Müslüman topluluklarına yardım etsin. Kafirlere, müşriklere fırsat vermesin ve bizleri Allah Azze ve Celle zelil perişan eylemesin. İşlediğimiz günahlardan Allah bizleri cezalandırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşveden la ilahe illa ente Estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.